والله الرحمن الرحيم إلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا لن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له أشهد أن لا إله إلا الله واخته لا شريك له وأشهد أن محمد العبده ورسوله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد ساد فوجا عظيما أما بعد فإن أطلق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتثاتها وكل محتثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَارِ وَبَعْدُ مُتَرَمْ Kardeşlerim السلامu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi yüzleriniz olsun. <Sessizlik> kardeşlerim, <Sessizlik> imanın şubeleri dersimizde, imanın 50. şubesine ulaştık elhamdülillah. Bu 50. şubesi de cemaatin üzerine olduğu şeye bağlanmak ve alakalı. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresi 103. Ayet-i Kerimesinde وَاْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Toptan Allah'ın ipine sarılın ve sakın ayrılığa düşmeyin buyurur Allah Subhanahu ve Teala. Şimdi ayette geçen Hablullah Allah'ın ipinden kasıt Kur'an-ı Kerim'dir kardeşlerim. Ve dolayısıyla vahiydir. Vahiy biliyorsunuz iki çeşittir. Kitap ve hikmet yani Allah Azze ve Celle'nin kitabı ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Hem evet. toptan bu ikisine sarıldığımız zaman asla ve asla bizlerin ayrılığa düşmeyeceği iki şey bırakıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ki hadise geleceği üzere Bu da Allah'ın Azze ve kitabı Kur'an-ı Kerim ve yine Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam'ın sünnetidir. Ve sünnet de hiç şüphesiz vahiydir. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam hadisinde buyuruyor ki من خرج من الطاعتی وفارخالجماعا Her kim itaatten çıkar ve cemaatten ayrılırsa sonra da ölürse o kimse cehalet üzere cahiliye üzre olur buyurur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Yine sahih müslimde gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki ileride çok büyük fitneler, çok büyük fesatlar göreceksiniz. Çok büyük fesatlar meydana gelecek. Büyük fitneler olacak. Sizlerdir. Onlar yani İslam ümmeti cemaat iken Onların o topluluğunu dağıtmaya çalışan, onların işini bozmaya çalışan birisini görürseniz kim olursa olsun onu öldürür buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselam. Yani insanlar bir aradayken, bir cemaat halindeyken her kim kalkar kim olursa olsun, vasfı ne olursa olsun isterse adına alim denilsin eğer o öldürür. birlikteliği, o cemaati bozmaya çalışıyor ki onlar cemaatken kim olursa olsun onu öldürün buyuruyor. Allah'a suylu aleyhissalatu vesselam. Ne diyor ki aleyhissalatu vesselam hadisi şerifinde bu Hureyre anhudan gelen divayette her kim itaatten çıkarsa ve cemaatten de ayrılırsa ve o hal üzere de ölürse muhakkak ki o Cahiliye üzülmüştür buyurur Allah Resulü Aleyhisselamu ve selam. Aleyhisselam. Evet. Selam. Evet hadisi tekrar edeyim kardeşlerim. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan gelen ribayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her kim itaatten çıkarsa ve cemaatten ayrılırsa ve o hal üzerinde ölürse muhakkak ki o cahiliye üzere ölmüştür buyurur Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Her kim de bir cahiliye şeylerden ki özellikle de ırkçılık adına açılmış sancak altında savaşırsa ki ona davet eder ve ona yardım eder ve o halde de öldürülürse muhakkak ki cahiliye üzere ölmüştür buyurur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ve her kim ümmetime karşı çıkar ve onları iyisiyle kötüsüyle ayırt etmeden ve mümininden çekinmeden onları öldürürse ve o da benden değildir ben de ondan değilim buyurur Allah Resulü aleyhissalatu vesselam o yüzden kardeşlerim cemaat dediğimiz zaman e, sünnete bağlanılmadan akide olarak, menheç olarak, süluk olarak, ilerlenmesi, takip edilmesi yol olarak, sünnete bağlı olunmadığı, sünnete bağlanılmadığı müddetçe, cemaatten söz edilemez kardeşlerim. O yüzden cemaat denildiği zaman, sünnet, akide, menheç ve süluk olarak, sahabenin gittiği yola uymak zorundasınız ki, adınız cemaat olsun. O yüzden, cemaatle alakalı olarak e, bilmesi gereken, bilinmesi gereken bazı tarifler var kardeşlerim. Onu muhakkak bilinmesi gerekir ki öncelikle ehl sünnet ne demektir? ehl sünnet denildiği zaman ne anlaşılması gerekir? Bunun tarifini yapmak gerekir. Kardeşlerim biliyorsunuz cemaat denildiği zaman e, bu veya sünnet denildiği zaman önce ondan başlayalım. Falanca sünnet üzere Sünnet ehli denildiği zaman demek ki o kimse Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın yaptığı amel üzere olan veya Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın yaptığı gibi yapmaya çalışan kimseye ne deniyor? Sünnet ehli deniliyor. Sonra daha sonraki alimler bunu daha çok geliştirerek kişilerin şüphelerden ve kötü itikastan E, uzak olup özellikle de Allah'a iman meselesinde meleklere, kitaplarına peygamberlerine ahiret gününe ve kaderle alakalı özellikle biliyorsunuz kader mevzusunda bir top, koskoca bir topluluk çıkmış adına da kaderiye denmiş ve ne yapmışlar? kaderi ya inkar etmişler ve yine kader meselesinde sahabenin faziletiyle alakalı meselede ki biliyorsunuz şia diye bir topluluk çıkmış Ve bu topluluk birkaç sahabenin dışında Allah onlara lanet etsin o sahabe e, şia çıkmış. Allah onlara lanet etsin. Ne yapmışlardı? Neredeyse bütün sahabeye Allah onlardan razı olsun lanet etmişler ve onların kafir olduklarını söylemişler. Ayşe anamıza zinakar demişler. O yüzden bu sahabenin fazileti konusunda da ne yapmışlardı? Sünnet ehli e, konusunda ehli sünnetin E, itikadını ortaya koymuşlardır. Ve yine sonra da alimler özellikle itikat konusunda yazdıkları kitaplar kitapların ismine de sünnet adını vermişlerdir. Yani kütübü sünne ismi altında ne yapmışlardır? E, itikatla alakalı meselelerde kitaplarını yazmışlar ve onun adına da sünnet ismini vermişlerdir. O yüzden Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın Ve onların sahabesinin yoluna, ilimle, amelle, onların ahlakıyla, gittikleri yolla ve edeble ola kalı bütün şeylerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabesinin yoluna gidenlere ne denmiştir? Ehli sünnet adı verilmiştir. O yüzden Süfyan-ı Sevri R.A. diyor ki İstavsu bi ehli sünneti hayra فَإِنَّهُمْ غُرَبَا Ehli sünnete hayırda tavsiye bulun çünkü onlar veya iyi davranın çünkü onlar غُرَبَادır diyor yani sayıları çok azdır diyor سُفْيَانُ السَّوْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عنه. yani bunlardan kasıt da nedir sünnet imamları sünnet ehlidir ki onların yolu Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ve sahabesi Allah onlardan roz olsun gittiği yoldur ki o her türlü şüpheden ve şehvetten beridir uzaktır. O yüzden Fuad el-İyad radiyallahu e, rahimehullah'a ehli sünnet kimdir diye sorulduğunda o kimseydir ki ehli sünnet karnına girdiği şeyin helal olduğunu bilen kimsedir diye cevap vermiştir Fuad el-İyad. O yüzden helal yemek sünnet ehlinin en yüce özelliklerinden Bir tanesidir ki sahabe radıyallahu Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ve sahabenin yolu da buydu diyor. Hudaylul bi'iyad rahimahullah. Kişinin yedi şeyin helal olduğunu bilme, bilen kişi nedir? Ehli sünnettir. Çünkü bu Allah Resulü ve sahabenin yoludur. Şimdi biliyorsunuz daha önceki derslerimizde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ben diyor evime girerim, yakağımda veya odanda bir tek hurma hurma bulurum hurma tanesi bulurum da onu yemek isterim. Acaba o bir sadaka mıdır, zekat mıdır diye düşünürüm de hemen onu yemekten ne yaparım? Kendimi korun diyor Allah Resulü Selam. Yani helale, harama çok dikkat eden bir peygamber aleyhissalatü vesselam ve yine helale ve harama çok dikkat eden bir sahabe. Ki o yüzden Ehl-i Sünnet denildiği zaman Fudaylı bin-i e, yediğinin helal olduğunu bilen kimsedir, cevabını vermiştir. Bu Ehl-i alakalı. Cemaat dediğimiz zaman kardeşlerim, cemaat bir olma, birleşme, bir arada bulunma manalarına gelir ki ayrılığın fırkatın zıttıdır kardeşlerim. Ayrılık zıttı nedir? Bir arada olma, birleşme manalarına <gülüyor> gelmektedir. Ki cemaat kelimesi biliyorsunuz ehnesinnet ve cemaat olarak her iki kelime birleştirilerek ehnesinnet ve cemaat olarak bir terkip haline gelmiştir. Ki buradan kasıt bu ümmetin selefidir ki onlar sahabe ve onlardan sonra gelenlerdir ki o kimseler açık apaçık bir hak üzere Allah Allah Azze ve Celle'nin kitabından ve Resulü Aleyhissalatü Vesselam'ın dan gelen sünnetinde hak üzere bir araya gelen, birleşen ayrılığa düşmeyen işittik, itaat ettik diyen kimselerdir. Ehl-i ehl Sünnet ve Cemaat denildiği zaman. O yüzden Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam ve onun sahabesi, onlar, Allah onlardan razı olsun. Amin. Onlara uymayı severler ehl-i sünnet ve cemaat dediğimiz zaman ve onlardan sonra gelen hepsi de e, onların gittiği yollardan yola uymaya çalıştığı için onlara da ehli sünnet ve cemaat ismi verilmiştir. O yüzden... Onlardan gelen yani Allah Azze ve Celle'nin kitabından ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden gelen şeylere uyan kimselere de ehli Sünnet ve Cemaat ismi verilmiştir. Abdullah İbn-i Mübarek Rahimahullah'a cemaat nedir? Cemaatten sorulduğunda Abdullah İbn-i Mübarek Rahimahullah diyor ki Ebu Bekir ve Ömer'dir diyor. Diyorlar ki o ikisi öldü. Allah razı olsun. Öyleyse falanca ve falancadır diyor. E onlar da öldü. O zaman Ebu Hamza Es-Sükkeri cemaattir diyor. Yani Abdullah İbn-i Mübarek Rahimullah, bunu e, cemaat kelimesini tesir ederken demek istiyor ki bütün bu sıfatların yani kitap ve sünnete uymanın kemalinin oluştuğu o kimseleri o kimselerde ne yapıyor? O kimselerin şahsında misal olarak veriyor. Ki kendi zamanında ilim olarak, fazilet olarak, zülht olarak bildiği kimsede kimdi? Ebu Hamza, Es-Sükteri olduğu için de ona cemaat ismini veriyor. Cemaat denildiği zaman kardeşlerim, akla hemen bir topluluk gelse de, cemaat kelimesi hak üzere olmadır. Bu tek kişi de olsa, onun adı nedir? Cemaattir kardeşlerim. Evet, şimdi... Cemaate uyma ve ondan ayrılmayı biliyorsunuz yasaklayan birçok ayet ve hadisi şerif var ki bunları nasıl anlamamız gerekir? Bunun manasıyla alakalı alimler bazı e, görüşler serbet kardeşlerim. Onları da izah edelim inşallah ki cemaat kelimesini daha iyi inşallah anlamaya çalışalım. Elim ehlinden bazısı cemaat kelimesinden onların sahabe kelimesinden. olduğunu söylemişlerdir. Ki "Vahumul la yectemiuuna ala dalaletin ki onlar ki asla ve asla dalalet üzere birleşmeyen kimselerdir Sözü de bunu açıklamıştır. Ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam biliyorsunuz ümmetim şu kadar fırkaya ayrılacak hadisinde fırka inace ile ilgili söylediği hadisinde ben ve bugün benim ve ashabımın yolu üzere olanlardır buyurmuş Allah Resulü Selam Fırkay-i Naciye'yi açıklarken yine bu cemaatin ilim, fıkıh, hadis ve müctehit imamların e, oluşturduğu topluluktan topluluk olduğunu e, kastetmiştir çünkü Allah Azze ve Celle onları insanlara bir hüccet kılmıştır ve insanlar da dinlerinde o kimselere yani ilim ehli olan alim kimselere tabi olmuşlar onların yolundan gitmişlerdir. Tabii ki buradan kasıt rabbani alimlerdir. Yoksa ulema usu dediğimiz kötü alimler değillerdir. Yine Buhari rahimeullah sahihinde bir bab açmış ve babında Allah azze ve celalenin ve kezalike cennakum ümmeten vesata Yine biz sizleri vasat bir ümmet kıldık ayeti kelimesinde Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın e, uymayı emrettiği cemaattir demiştir bu vasat ümmet. Onlar da ilim ehlidir der İmam Bukhari rahimahullah sahihinde. Ve Tirmid-i da e, ilim ehli katında cemaat kelimesini açıklarken onlar fıkıh, ilim ve hadis ehlidir demiştir. Cemaatten e, söylerken sonra daha Abdullah İbni Mübarek'in cemaat kimdir, nedir diye sorusuna Ebu Bekir ve Ömer'dir cevabını burada serdetmiş. Onlar ilim ehli ve hadisle uğraşan ashabıdır demişlerdir. Allah kendilerinden razı olsun. Amin. O yüzden ehli sünnet ve cemaat denildiği zaman onlar sünnet ehlidir ki onlar ilimleriyle amel eden kimselerdir. Burası hakikaten önemlidir ki hiçbir alim düşünülmez ki ilmiyle amil olmasın ve ihlas sahibi olmasın. Ve yine cemaatten kastın kardeşlerim bütün İslam ehli olduğu söylenmiştir ki ümmet olduğu söylenmiştir ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam la tectemi'u ummeti ''Ala dalaletim, muhakkak ki benim ümmetim bir dalalet, bir sapıklık üzerine bir araya gelme sözüyle bundan kastım İslam ehli olduğu da söylenmiştir. Allah Azze ve Celle en iyisini dilerdir. O yüzden cemaat denildiği zaman kardeşlerim bir e, kitap ve sünnete uyan bir alimin, imamın arkasında bir araya gelenler de ne yapılmıştır?'' kastedilmiştir. Şimdi buraya kadar anlattıklarımız e, özet olarak anlatırsa kardeşlerim, e, demek ki cemaat denildiği zaman e, ona bir imamın ki e, kitap ve sünnette iyi bilen, onunla amil olan onunla amel eden bir imamın arkasında bir araya gelmektir, toplanmak, toplanmaktır ve o cemaate iltizam etmek gerekir ve o cemaatten ayrılmakta, o cemaatten çıkmakta Allah Azze ve Celle'nin kitabı ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle de haram kılınmıştır. Ve yine ehl-i sünnet ve cemaatin üzere olduğu ve onların ittiba ettikleri, uydukları ve yine bidatleri terk etmesiyle gündeme gelir cemaat kardeşlerim. O yüzden e, onlar ilim ehlidir ki E bu da tek bir manaya döner ki o da kim? Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın ve sahabelerinin yolu üzere olanlardır ehli sünnet. Belcevar bunlar az da olsalar, çok da olsalar veya hangi zamanda, hangi zaman diliminde ve mekanda olurlarsa olsunlar, bunların adı ehli sünnet vel cemaat'tir ki ehli cemaat مَا وَافَقَ الْحَقَّ وَاِنْ كُنْتَ وَحْدَكُ Cemaat Hakka uymaktır. Bu tek bir kimse olsa da onun adı cemaattir kardeşlerim. Bu Abdullah ibn-i Mesud radıyallahu anhu'nun sözüdür. Kirmizde gelen bir rivayet var kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki Allah Azze ve Celle Yahya ibn-i Zekeriya aleyhissalama 5 tane kelime emretti. onlarla e, amel etmesi için. Ve İsrailoğullarına da emredip onların da onunla amel etmesi için. Ve hadisin devamında diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben de sizlere beş şeyi emrederim. Bunlar işitmek, itaat etmek, cihad etmek, hicret ve cemaattir buyurur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Her kim cemaatten bir karış dahi ayrılsa Muhakkak ki boğazından İslam ipini, İslam bağını çıkarmış olur ki bu ta ki dönünceye kadar devam eder. Her kim cahiliye davetine davet ederse muhakkak ki o kimse cehennemin ortasındadır buyurur Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Kardeşlerim ehli sünnet ve cemaatin e, menhecinde bazı asıllar vardır uyulması gereken. ki kendisine Ehli Sünnet ve Cemaat denilsin. Ehli Sünnet kardeşlerim, Ehli Sünnet ve Cemaat dini, ilim olarak, amel olarak ve süluk olarak izlenilmesi gereken yol olarak zahiren ve bâtının tamamını bir araya getiren demektir. O yüzden Şeyhül İslam İbn Teymiye rahimehullah diyor ki: "Fırka-i Nâciyenin itikadı odur ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onları kurtulan olarak vasfetmiştir. Şey Allah Resulü aleyhissalatü vesselam benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. 73 ayrı fırkaya gruba ayrılacaktır. Onların biri hariç tamamı cehennemde bir tanesi cennettedir. O da bugün benim ve ashabımın yolu üzere olanlardır buyurur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. O yüzden onlar Allah Resulü aleyhissalatu vesselamdan geleni olduğu gibi alıp kabul etmişlerdir kardeşlerim. Bugün kendilerini İslam'a nispet eden cemaatlere baktığımız zaman kimi İslam'ın ne bileyim bir e, cüzüne yapışmış, başkası bir cüzüne yapışmış, başka bir, birisi başka bir cüzüne yapışmış ve kendisini onunla kurtuluşa ereceğini yapışmış. E, zannetmiştir Halbuki ehli sünnet vel cemaat İslam'ı ne yapar toptan kabul eder mevsini gücü yettiğince öğrenip onunla amen etmeye çalışır ki e, yine ehli sünnetin e, asıllarından bir tanesi de e, tamamını dediğimiz gibi yaşamaktır ki e, birlik olmak e, tefrikadan ayrılıktan e, uzak durmaktır ki bu e, içtimanın sebebi birlikte olmanın sebebiyle dini bir arada tutmak gerekir kardeşler yani bu ne demektir e, eğer dininizi korumak istiyorsanız ne yaparsınız cemaatten ayrılmazsınız fırkalaşmazsınız bölünmezsiniz ve gücünüzle kaybolup gitmez fırkalaşma ise nedir insanın, Allah'ın kendisini emrettiği şeyleri haczı, e, alması gerekenleri terk etmesi sebebi, sebebiyle de ne yapar? İnsanlar fırkalaşır, birbirinden e, ayrılır. Ki cemaatin neticesinde de Allah Azze ve Celle'nin rızası vardır. Allah Azze ve Celle'nin eli nedir? Cemaatin üzerindedir. Ama fırkalaşmada Allah'ın azabı vardır. Allah Azze ve Celle'nin E, neyi vardır? Azabı vardır, e, laneti vardır, yüzün kararması vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yarın bizden yüz çevirmesi vardır ki bütün bunlarda nedir? Cemaatin faydalarındandır kardeşlerim. O yüzden cemaatte her zaman için ne vardır? Rahmet vardır, rahmet vardır, rahmet vardır. Ayrılıkta ise her zaman bir azap vardır. Her zaman Allah Azze ve Celle'nin sevmediği ve kesinlikle e, yapılmasını emrettiği e, içtima vardır ki Müslümanlar bunu yerine getirmek zorundadır. Ve yine kardeşlerim en i sünnet her işte tevassut ehlidir. Her işte orta yoludur Ve bütün fır, e, sapık fırkalar içerisinde ehli sünnet ve cemaat her zaman orta yollu olmuştur. Ki Allah Azze ve sıfatları bölümünde Onlar cehmiye ile müşebbih arasında olmuşlardır. Yine Allah Azze ve Celle'nin fiilleri konusunda kaderiyye ile cebriye arasında olmuşlardır. Allah'ın tehdidi ile alakalı mürciye ve baydiye arasında olmuş, yine kaderiyye ve başkaları arasında olmuştur. Allah Azze ve Celle'nin dini ve imanın isimleriyle alakalı haruriler yani hariciler ile mutezile, mürciye ile cehmiye arasında olmuştur. olmuşlardır Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı hakkında da onlar rafidlediğimiz şialar ve hariciler arasında olmuştur. Yani İslam, Ehl-i Sünnet ve Cemal ne ifrata kaçmış ne de tefrite giderek orta yollu olmuşlardır. İslam'ın onlara verdiği hakkı ne yapmıştır? Olduğu gibi söylemiş ve sapık fırkalardan her zaman ayrılmıştır. Allah Azze ve Celle bizi onlardan eylesin kardeşlerim. Aynen. Ve yine ehl sünnet vel cemaat Allah Resulü aleyhissalatu ve ve selefi salihten sabit olan şeyleri almışlardır. Çünkü sünnet dediğimiz zaman kardeşlerim muhakkak ona uymak farzdır. Ve ehli ona uyulduğu zaman ne yapılır? Övülür. Muhalefet edenler de gerilir ki bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti ve onun itikadı ile alakalı inanılması gereken meselelerdir. Ki bunların içerisinde ibadetler vardır, inançla alakalı e, meseleler vardır ki bunlardan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinden, fiillerinden ve inanılması gereken bütün şeylerle alakalı ve yapılması gereken Sabit olan her şeyi ehli sünnet vel cemaat almış, kabul etmiş ve gücü nispetinde de amel etmeye çalışmıştır ki ehli sünnetin en büyük özelliklerinden bir tanesi budur kardeşlerim. Taassup edilecek tek bir şahıs, masum olan tek bir şahıs vardır. O da Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bunun dışındaki herkesin sözü alınır da De, kabul de edilir, red de edilir. Ancak bu kabrin sahibi bundan müstesnadır. O da Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Son masum insan oydu. Ondan başka kimse nedir Masum değildir, olmayacaktır da. Yine ehli Sünnet ve Cemaat Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın durumunu onun sözlerini ve fiillerini en iyi bilen kimselendir kardeşlerim. Bu yüzden ehl-i sünnet biraz ehl-i sünnet olmak tembelliği seven bir durum değil kardeşlerim. Ehl-i sünnetim diyen bir kimsenin biraz cihat etmesi gerekiyor, biraz çalışkan olması gerekiyor. Çünkü taklit etmeye çalıştığınız bir insan, onu örnek almaya çalıştığınız bir insanın bütün hal ve hareketini bilmeniz gerekir ki Ona göre o davranışında, o sözünüzde onu örnek kabul edebilirsiniz. Bugün ben yaptığım bir fiille, söylediğim bir sözümle eğer Allah Resulü aleyhissalatu vesselama benzemeye çalışmak istiyorsam o zaman onun hayatını, onun sözlerini, fiillerini çok iyi bilmem gerekir ki ne yapayım? Ona göre amel edebileyim. O yüzden ehli sünnet ve cemaatin en büyük özelliklerinden bir tanesi onlar Allah Resulü Selam'ın durumunun sözlerini ve fiillerini en iyi bilen kimselerdir kardeşlerim. O yüzden onlar e, hadis ehli e, ile uğraşan kimselerdir ki ehli sünnet ve cemaat o hadislerin sayının zayıfından ayırma hususunda en çok çalışan yine kimseler ehli sünnet değildir. Ve cemaattir kardeşlerim. Çünkü bugün kendisini İslam'a nispet eden birçok kimse var ki yani adı hadis olmuş ama uydurmaymış ama zayıfmış. Hiç o tarafına bakmadan kolayca alıp ne yapıyorlar? Amen edebiliyorlar ki bunların içinde birçok sapıklık, uydurma dediğimiz hadisler vardır ki kesinlikle amel edilmesi, alınması caiz değil ki bazıları vardır ki küfür derecesindedir. O yüzden ehli sünnet bunların sahihini, zayıfını da ayırıp e, sabit olan, doğru olana uymada çabalayan en büyük fırkalarda e, en büyük özellikleri de budur kardeşlerim. Ve yine ehli sünnet ve cemaat hadisi nebeviyi Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ı seven ve ona uymayı çalışan kimselerdir ehli sünnet ve cemaat kardeşlerim. Ki bununla ehli sünnet veya ehli hadis dediğimiz zaman sadece ilim, hadis ilmiyle uğraşan kimseler de akla gelmemeli kardeşlerim. Çünkü evet hadis ilmi vardır ki bununla beraber e, biliyorsunuz muhaddis dediğimiz fakir dediğimiz veya kadı dediğimiz e, kimseler de veya bu ilimlerle uğraşan kimseler de vardır ki bunlar da inşallah ehli sünnetin içerisindedir. Faziletli ilimlerdir kardeşlerim. O yüzden bir Müslüman Kur'an'a karşı muhabbeti vardır. Ve yine hadislere karşı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın e, sünnetlerine muhabbeti vardır. Onu sever. Onları sevenleri de sever. Bu muhabbet içerisindedir. Ve onları güzelce öğrenmeye, delalet ettiği manaları öğrenip gerektiği gibi yaşamaya çalışan kimsedir. ehli i sünnet ve cemaat Allah Azze ve Celle bizleri onlardan eylesin kardeşlerim. Hakikaten tembelliği gerektiren ve tembelliği sevmeyen bir durumdur bu kardeşlerim. O yüzden Allah Azze ve Celle bize dinimizi gerektiği gibi öğrenip, hakkı öğrenip sahihini güzelini öğrenip ona tabi olmayı hepimize nasip eylesin kardeşlerim. Hakikaten bizler dünyamızla alakalı birçok meselede firifani olduğumuz halde maalesef dinimiz konusunda çok aşırı bir tembellik içerisindeyiz. Ki Müslümanların düştüğü durumun da bunun apaçık bir göstergesidir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle yardımcımız olsun, Allah Azze ve Celle afiyet versin. O yüzden Allah Azze ve Celle dinini güzel bir şekilde öğrenip onu güzel güzelce yaşayan... ve o sahabenin dine karşı dinini öğrenmeye karşı iştiyakını bize de versin kardeşlerim. Çünkü Hazreti Ömer radıyallahu anhu Medine'nin biraz dışında tarlayla uğraşan bir kimsesi, bir kimse ki Ensardan bir ortağı var, beraber çalıştığı, kendisi bir gün tarlada çalışıyor, ortak beraber çalıştığı Ensar kardeşi Medine'ye iniyor, mescid -e o günkü vahiyden, olaylardan haber veriyor. Ertesi gün Arkadaş kardeşi çalışıyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı mescid-i nebeviye gidiyor. O günkü durumlardan gelip haber alıp gelip ne yapıyor? Kardeşine haber veriyor. Ve böylelikle ilim tahsil ediyorlar kardeşler. Yani bugün durumumuz ne olursa olsun, işimiz gücümüz ne olursa olsun kesinlikle ve kesinlikle dinimizi öğrenmeye ne yapmamalı? Engel, teşkil etmemeli. Bu bizim dinimiz. ebedi hayatı bununla talep ettiğimiz bir şeydir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hakkı, hak bilip hakka tabi olan batılı da basul bilip batıldan sakınan kullarından eylese. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle. Allah'ım bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından کریں یا ربی. سبحانک اللہم از بحمدک اشهدو ایلہ ایلہ این تستاکرکو اتو بلیک و آخر دعوانا این الحمدللہ ربیل عالمين اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ بازی کارجزم ان لوگوں کو زندگیز نہیں دینیمیوریم mikrofon مو کچک ببین انترنت پیش مکروفوں کو کچھتر یا سنی Ona nasıl katılıyor? Bizim orada var. Hatırlamazsın. Şey. Varsa daha net olur. Doğru. Ee, iyi alamıyorlarmış. Kamera uzakta olduğu hmm. Geçen söylediğime Bir tane inşallah tamam, ben...